Editör Seval Şahin İlhami Algör anlatıyor. Aydaki Kadın'da Biz. İyi günler. Davetin konusu Tanpınar'ın bir cümlesini ya da bir paragrafını seçip en az 5 dakika üzerine konuşmak idi. Tanpınar hakkında 2 dakika bile konuşamam. Fakat öyle bir tesadüf ki daveti aldığım günlerde Tam Pınaray şu cümleleri okuyordum. Ermeni, Rum, Yahudi tüccarlar. Alabildiğine yaşama kırsı, kadın ve para avcılığı. Alkol, adab-ı ve alakasızlık su gibi akıyordu. Belki bizden fazla okuyorlar. Muhakkak bizden fazla çalışıyorlar. Hatta belki bizden fazla ve iyi düşünüyorlar. Fakat bir çeşit kapanma ve alakasızlık bütün imkanları kurutuyor. Bir yığın kabuklaşmış sürfe. Her şeyi almaya mahkummuş gibi yaşıyorlar. Beyoğlu biraz da onların. Belki bizden iyi düşünüyorlar diye başlayıp fakat bir yığın kabuklaşmış sürfeye bağlamak çelişki mi? İnanç ikilemi mi? Ve bizden iyiler ifadesinde biz kimdir? O yıllarda Tampınar'da biz kimdir? Mesela 1958 senesinde Milliyet gazetesinde Peyami Safa köşe yazısında şöyle diyor. Bu toprağa bağlılıklarından emin olamadığımız Rum gazino dükkan ve mağazalar ile toptan alakayı kesmek. Bizden olmayanlara bu memleketle nefes aldırmamanın çaresi onların gelir kaynaklarını besleyen iktisadi hava deliklerini tıkamaktır. Tanpınar'ın bizi böyle bir biz midir? Söylüyorum çünkü şu cümleler de Tanpınar'a ait. Solcu gizli, musır ve cahil. Sağcı Milliyetçi geçinenlerin hepsi cahil ve kupkuru. Ortadakiler darmadağınık. Hemen hepsi zevksiz ve tahammülü güç. Kim kaldı acaba geriye, biz adına? Bu konu şimdilik bir kenarda dursun. Ermeni, Rum, Yahudi tüccarlar diye başlayan, önce olumlayıp devamında olumsuzlama olarak biten tam pınar paragrafı Ay'daki Kadın adlı romanından, Selim adlı kahramanının sözleri. Fakat ben bu paragrafı romandan değil, Herkül Milas'ın Türk Romanı ve Öteki adlı kitabından okudum. Şu sebepten, 6-7 Eylül 1955 tanıklıkları okuyordum. Merak ettim acaba 6-7 Eylül'ün edebiyatta izleri var mı diye. Orhan Kemal'de var mesela. Sadece 6-7 Eylül 1955 değil, Ermeni mallarına çökmenin de izleri var Orhan Kemal'de. Bu nedenle Herkül Milas'ın kitabına baktım. Milas, yüzyılı aşkın bir zaman dilimine ait... 450 kadar roman, hikaye ve anıt aramış. Kronolojik bir bölümleme ile takdim etmiş. <gülüyor> Kitapta tam pınar adı tek partili dönemde İslamcı yaklaşım alt başlığında yer alıyor. Peyami Safa, Samiha Ayverdi, Necip Fazıl Kısakürek, Münever Ayaşlı isimleriyle beraber. Yine de Tam Pınar'ı diğerlerinden ayıran birkaç cümleyi not düşer milas biri şudur. Yapıtlarda sergilenen rumlar Ahmet Hamdi Tanpınar da Peyami Safa'dan ve dönemin ulusçu yazarlarından pek farklı değildir. Yalnız belki Tanpınar'ın dili biraz daha incelikli, daha dikkatlidir. Aydaki Kadın romanı nasıl tanımlanıyor diye merak ettim. Nurdan Gürbile'ye baktım. Huzur bir rüyanın romanı ise Aydaki Kadın bir uyanışın romanıdır. Artık hiçbir zaman yekpare olunamayacağının anlaşıldığı, dış dünyanın bugünün ağır bastığı, parçalanmış bir dünyadır uyanılan. Özne kendi kapısındadır. Dış dünya ile yalnız kalmıştır artık. Ayşenur Öyütün Tam Pınarda Nostalji ve Eve Dönüş başlıklı makalesine baktım. Ay'daki kadına gelinceye değin, hep bir geçmişle alışveriş söz konusuyken, Ay'daki kadında geçmiş Sadece flashback unsuru olarak kullanılır. Geçmişle an arasında hızlı ve yoğun gelgitler cereyan eder ve bu gelgitler öyle iç içe geçmiştir ki adeta nostalji yapmaya imkan ve vakit yoktur. Romanda aynı zamanda güncel siyaset Selim'i hep ana döndüren bir unsur olarak tebarüz etmektedir. Ay'daki Kadın Tanpınar'ın son romanı ise yıllar içinde acaba Tanpınar'da bir değişim söz konusu olabilir mi diye düşündüm. Acaba Han'da yaşamış biri olarak 6-7 Eylül vahşetini görmüş müdür diye düşündüm. Mesela Alatürk'a müzikiye düşkün biri olarak hanende ve bestekar adası aylarında bekliyorum şarkısıyla meşhur Necmi Rıza Bey hadisesini duymuş mudur? 6-7 Eylül'de her yeri kıra döke ilerleyen bizon sürüsü dükkanına yaklaşınca Necmi Rıza Bey'in kapı önüne çıkarak Allah adın zikredilme vela diye Münir Nurettin'e benzediği söylenen sesiyle mevlüt giriş bölümü okuduğunu, kalabalığın önce baka kalıp Allah kabul etsin amca diyerek geçip gittiği hadiseyi duymuş mudur? Veya iç çamaşırları indirip sünnetli olduğunu göstererek öteki olmadığını kanıtlamaya çalışan esnafı duymuş mudur? İnsanlar güvenli alana mevlüt ve sünnet işaretleriyle ulaşıyorsa biz kimin nesiyiz demiş midir acaba? Kendime eleştirim şudur. Nurdan Gürbüle'nin sanatı maziye açacak bir anahtar olarak gördü. Geçmiş kaybını sanatı besleyen bir kaynağa dönüştürdü. Cümlesiyle tanımladığı, Orhan Koçak'a göre endüstrisi oluşmuş veya Besim Dellaloğlu'na göre ikonik kanon olan, tam pınar gibi hacimli bir yapıya, sadece bir pencere detayından yaklaşır gibi tek bir paragrafıyla yaklaşmaya çalışmak. Bir beyhudelik ve abeslik seziyorum tavrımda. Bu kendime eleştirim olsun. İzninizle bağlıyorum artık. herkül Millas'ın adını zikrettiğim kitabın esası şudur. Türk Rum'un da Rum evinin içi yoktur. Ahmet Mithat hariç. İyi günler dilerim. Sanat Kritik sunar. Yaz sıcağında bir esinti, Ahmet Hamdi Tanpınar, dergah yayınlarının katkılarıyla.